Davutoğlu'na Gül dersi. Nuri Akman. Seçimin üzerinden iki hafta geçti. Başbakan Davutoğlu hala yüzde 41'e ilmenin sebeplerini arıyor. Habertürk'teki söyleşiyde, acaba halkla yürüyüşümüzde bir açı mı oluştu diye sordu. Şaka gibi. Nerede eksikler var, bunu anlamanın yollarını bulmak zorundalarmış. Oysa açı farkının da eksiklerin de ana faktörü o kadar net ki. Tek yapılması gereken acı gerçeği kabullenmek. AK Parti'ye seçimi kaybettiren en büyük faktör saray. Buna rağmen Erdoğan'ı koalisyon pazarlığına kurban eden bir AK Parti yaşayamaz noktasındalar. Tam tersine Erdoğan kılıcı tepesinde sallandığı sürece AK Parti belini doğrultamaz. Çözüm sürecinin askıya alınması, sürecin Kürt aktörlerinin dışlanarak Kürt sorunu yoktur denmesi Erdoğan'ın yanlış hesaplarının bir sonucu değil mi? Beş defa HDP baraj altında kalsın diye çırpınmasa kaybedilir miydi o illeri? Erdoğan'ın Suriye politikası çok isabetliydi de neden birkaç haftada gider bu Sedat? Öngörüsü tutmadı. Kimin hırsları memleketi yıllardır cehennem ateşlerinde yaşatıyor? IŞİD'in bizim topraklarımızda eylem yapabilir hale gelmesinden sınırlarımızın artık PKK ve türevlerinin egemenliğine girmesinden sorumlu muhalefet mi? AK yolsuzluklarla anılır hale gelmesi, hırsızları polisten ve hakimden kurtarma politikasını kim çizdi? Kim uygulattı? Halk iktidarı biraz da bu yüzden düşürmedi mi? Roboski'de bombalanan kaçakçılarla Soma ve Ermenek'te can veren madencilerin kanında, Erdoğan'ın siyasi ve ekonomik beklentilerinin payı yok denilebilir mi? Bugün valiler bile beğenmedikleri soruları yönelten gazetecileri gözaltına aldırabiliyorsa cesareti kim verdi onlara? Erdoğan'ın sadece onu kayıtsız şartsız seven gazetecilerle konuşması, muhalif habercileri işten attırması, bazı gruplara yargısız infaz yaptırması, eleştirel her tweet atanı cezalandırarak, bürokratlara yol göstermesinin rolü neden değerlendirilemiyor? Seçim sonuçlarını Erdoğan aşkıyla tekmelenen vatandaşların ahı da mı belirlemedi yani? AK Parti, başkanlık takıntısının kurbanı olduğunu göremiyor. Erdoğan'ın bu sevdadan vazgeçmediği, ilk fırsatta askıdan indireceği sır değilken ve Davutoğlu'nun parlamenter rejimi tercih ettiği bilinirken neden Erdoğan'ı normal sınırlara çekmenin arayışına girilmiyor acaba? Başbakan, Cumhurbaşkanı'na saygısızlık edilerek bir yere gidilmez, diyor. Peki, Cumhurbaşkanı'nın saygısızlık yapma hakkı var mı? Tamam, Erdoğan'ın meşruiyetini tartışmayalım ama tarafsızlığını talep edebiliriz. Kaldı ki Davutoğlu, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada kendisinin de aslında böyle düşündüğünü belirten üstü kapalı cümleler kurmuştu. Şimdi, bunun gereğini yapması gerekir ve fakat yapamıyor. Erdoğan, CHP, MHP ve HDP liderleriyle görüşeceğini açıkladığında, Davutoğlu, siz görevi bana verin, gerisine karışmayın. O temasları sizin değil, benim yapmam lazım diyebilseydi, bugüne kadar ispat edemediği rüştünü nihayet eline almış olurdu. Şimdi ise her durumda öncelikle babasını memnun etmeye çalışan, bu yüzden de kendini gerçekleştiremeyen çocuklara benziyor. Davutoğlu, kahve dövücünün, hınk diyecisi olmadığını göstermeli. İsterse saray kıskacından diğer liderlerin yardımıyla kurtarabilir. Müthiş bir ikilem var ortada. Davutoğlu, Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönmeyi becerebilen AK Parti ile uçacağını biliyor. Lakin sırtında yumurta küfeleri var. Bu yapı aynı kaldığı sürece koalisyon kurulsa ne olacak? Yeniden seçim yapılsa ne değişecek? Yen içine saklanan kırık kollarla ifade edilemeyip, boğazda düğümlenen itirazlarla daha kaç sağlamadım atılabilir? Davutoğlu, Erdoğan'ı oyun kuruculuğuna değil, hakemliğe ikna etmek zorunda. Erdoğan'ı yönetmeyi beceremezse, bırakın hükümeti, partisini bile dağılmaktan kurtaramaz. Eski düzeni devam ettirmek isteyen Erdoğan'a bugün direnmezse, yarın Abdullah Gül'ün durumuna düşer. Danışmanına... Anılarını yazdırıp bin mazeret beyanet sevile çok geç kalmış olur ve kimse de onu kale almaz.